Radyo tiyatrosu. Yazan Fred von Hershelman Çeviren ve radyoya uygulayan Emine Berna Reji Nüvit Özdoğru Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Katrin Bedia Muvahit Emili Nezahettan Yeri Prens Ugarov Ersan Uysal Abel Markus Zihni Küçümen Aşçı Tanju Tuncel Patrick Sezai Altekin Deyzi Candan Teksoy, Viktorin Celile Toyon Uysal, Feter, Mustafa Alabora, Leopaz, Zihni Göktay. sana şaşıyorum. Of senin korkunç bir fırtına. Darmadanlık saçlar, kırmızı yanaklar... ...verkür'ye benziyor senin Sanki dünya yerinden oynuyormuş gibi. Ama senin fırtına bile durduramıyor. Dörtten altıya kadar gezintiye çıkmasan olmaz mı? Bu kez nereye kadar gittin? Bu denize kadar. Bir hayli yürümüştün? Sahilin üstündeki boş eve kadar. Bonanza mı? O evin adı Bonanza mı? Kabus gibi bir yer. Eskiden Baymark'ın ah, yazları geldiği bomboş, zaman... Sallanıp duruyordu. ...terasa çıktım... ...aşağıda deniz dep derin... ...kaynayan süt gibi bembeyaz görünüyordu... ...köpükler ta yukarılara kadar sıçrıyordu... Yazın o teresten manzara dehşet <gülüyor> şimdi... de öyle... ...kaynaşan dalgalar arasında intikam tanrıçalarını görür gibi oluyorsun... ...terasın üzerinde bütün ev boyunca uzanan bir yarık gözüme çarptı... ...önce pek kavrayamadım... ...sonra baktım... ...teras havada duruyor... Denizdeki buz parçaları sahili oyup deli kaçmışlar Sular yeniden kabarınca harap olan kısım olduğu gibi denize inecek hmm. O ev yüzünden daha da. Kim? Bay Marcus Ben onu öldü diye eşitmiştim Beş yıldan beri akıl hastanesinde Parlı bir hastane ama Ailesine yazık Niye yazık olsun milyoner değiller mi? Marcus savaşta başından aldığı bir yaradan o hale gelmiş İlk önce kimse fark etmemiş Ondan sonra gitgide tahaf taşımaya başlamış. Hmm. O sıralarda da bonanza'yı yaptırmış. Hmm. Komşuların da hiçbirini bir kez olsun evine çağırmamış. Bakıyorum milyonerlere konuk olma hoşuna gidecekmiş. Oh hiç işte dedi değil çağırsaydı da gitmezdim. Şimdi o güzelim ev terk edilmiş harap olmuş bir durumda. Deniz ne zaman kabaracak bugün? Gece saat dörtte. Ocağının parkeler Değerli halılar Hepsi aşağı inecek Hepsi aşağı Kristaller, hepsi, hepsi buz yığınlarının arasına Bu halimizle ah. Kana susamış gibi konuşuyoruz Bütün evin aşağı inmesi Uçması gerekmez ya Teras muhakkak uçacak Bu güzelim demir kapıda boşluğa yuvarlanacak Niye kana susamış olalım Evin içinde kimse yok ki Ha, aklıma bir şey geldi şimdi Fırıncı geçenlerde bana Yok yoksa yanılıyor muyum Hayır hayır Evet evet söyledi Birkaç haftadır Villa Bonanza'da bir kahya var dedi Bilmem villa bomboş görünüyordu Kahya dört haftadır köye alışveriş yapmaya gidiyormuş Eğer doğruysa Telefon etmeliyiz hiç olmazsa vicdanımıza rahat ettirmek için Telefon rehberi nerede ee, bu, Bonanza, Marcus. Öyle bir evde birinin oturabileceğini hiç aklım kesmiyor. Göreceğiz bakalım. Ses var mı? Daha cevap veren yok. Fırıncı yanılmış olacak ya da sen. O ev boş. Sizde Bay Marcus Biliyorum Şah Telefon Şah dedim Evet duydum Bay Marcus Bu Telefon tuhaf Dikkat edin prens Kaleyi kaybetmek üzeresiniz Kaleyi Kaleyi e, Dikkatinizi vermiyorsunuz prens Telefon sinirlerimi bozuyor Kim olabilir acaba Yanlış numara çeviren biri Burada olduğumuzdan beri ilk kez telefon çalıyor Mat Çoktandır sizi ilk kez mat ediyorum prens Sustu galiba Evet sustu Dünyada sanki bizden başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ne otomobiller, ne bankalar, ne de ruh doktorları. Ne de elektroşoklar. Ne de uyku ilaçları. Ne de pencerenin önünde demir parmaklıklar. Şen ve hürüz. Yakında da yurt dışında olacağız. Birkaç gün sonra mahkeme var. Avukatım gayet kurnaz. Ya aileniz? <gülüyor> Ailem Afrika'da. Aslan avlıyorlar. Bir ay zamanımız var. Nereye gidelim prens? Niye o kadar düşüncelisiniz? Telefon. Sayın Bay Marcus Cevap vermedik bunun da anlamı evde kimse yok Ne iyi ettim de bu villayı yaptırdım O kadar ücra bir yerde ki içinde insan var mı yok mu anlaşılmıyor Denize ense eminim fark eden olmazdı Bugün terastan bir kadın geçti Kollarını sallıyordu Sanırsınız söyle <gülüyor> Bizim aşçıydı besbelli Bizim aşçı söyle veren tipten değil Dışarı çıkmaya izni olmadığı için de keyfi kaçık Aa, o zaman denizden gelen Huzursuz bir ruh olacak Arada sırada rastlıyoruz Gelip biraz şarkı söyledikten sonra kaybolup gidiyorlar Bir parti daha oynayalım prens Bu kez siyahları ben alacağım Telefonu da unutacaksınız Hello. Efendim siz Siz başkalarına karşı o kadar O kadar güven dolu bir insansınız ki Her şeyi ortada açık bırakıyorsunuz Not defteriniz, küçük adres ve telefon defterleriniz aççı bazen buralarını topluyor Sıra sizde Durun biraz düşüneyim Düşünmeye değmez prens Kendini tutkulara kaptıran insan bilinmeze doğru gider Vezir <gülüyor> Benim zamanımda Garder Lorraine Aziz Mugarov bazen size üzülüyorum ben Üzülmeniz gerekmiyor Bay Marcus Birkaç gün önce size gidip köyden balık almanızı rica ettiğim zaman Açık denizde bulunduğumuzdan bunun imkansız olduğunu Taze balığın ancak pantuaren hasta bulunabileceğini söylemiştiniz Ya öyle bir şey mi söylemiştiniz <gülüyor> Sanki bir gemide olduğumuzdan emindiniz Hayatımın en mutlu günleri denize geçtiği için bu sözlerimi bağışlarsınız artık Yazık ki pek yükselemedim Araya ihtilal girdi Geçen gün kendinizden amiral olarak söz etmiştiniz Pek de yalan söylememiştim Araya başka şeyler girmeseydi o rütbeye erişecektim Prens beni üzüyorsunuz Sıra kimde sizde mi ben de mi Ah şu evde beş yıl önce bana ne olduğunu bir hatırlayabilsem O zaman ben sizi daha tanımıyordum Merdivenden düşmüşsünüz Öyle diyorlar ama bilmem Belleğimde içinde rüzgarlar esen bir boşluk var Benim sonatıma benzeyen sesler duyuyorum orada Bu sesler hatırlayabilmem için bana yardımcı olmalı Unuttuklarım içimde bir yerde depo edilmiş ama Oraya giriş yok Kalsınlar orada efendim Bir gün hatırlayacaksınız ama Sanırım hiç hoşlanmayacaksınız Ne yapıyorsunuz orada bayan Sadrı Yoga çalışması Akşam yemeğini düşünseniz daha iyi edersiniz Yoga çalışmalarım olmazsa buraya tahammül edemezdim Şu fırtınaya baksanıza Ev dibinden sarsılıyor inanılacak gibi değil Fırtınanın böylesi 3 gün sürer Bugün 3. gün Peki sonra ne olacak? Sonra, sonra sessizlik ve karanlık Deniz sessiz inecek <gülüyor> Artık dayanamayacağım Ya fırtına ya sis Demin telefon çaldı Sırayla, ya sis ya fırtına istifa edeceğim Demin telefon çaldı dedim Duyuyor musunuz? Sayın Bay Marcus piyana yoldurdu Günde üç kere hep aynı parça Sanırım bu sonatla ilgili bir anısı var Anısı mı? Hayır, onunkisi bambaşka bir şey Freud buna tekrarlama güdüsü diyor İskilli bir insan Bayan Sutherland Bu sabah Bay Marcus'un odasında Çok uzun bir zaman kaldınız Odayı topladığım zaman hep öyle kalırım Yazı masasında topladınız mı? Evet Her zamanki gibi Telefon ettiniz mi? Kime telefon edecektim Belirli bir telefon numarasını çevirdiniz mi hiç Bikahiye efendisin işleriyle ilgilenmez Bunu bilmeniz çok iyi Ben istediğimden fazlasını biliyorum Öğrenmek için yazı masalarına not defterlerine ihtiyacım yok Niçin köye gidip alışveriş yapmama izin verilmiyor Panjurlar niçin hep kapalı Niçin evde insan olduğu kimseye söylenmiyor Siz çok sayıda polisi roman okuyorsunuz galiba Nedir bu gizlilik öyleyse? Kişisel nedenleri var Benim hoşuma gitmiyor burada kalamam ben Maaşınızı mı beğenmiyorsunuz? Benim gibi sıradan bir aşçıya 3 kat maaş verilirse bunun için de bir iş vardır derim Canınız ne isterse onu deyin yalnız olur olmaz şeylere niyetlenmeyin Herhalde gitmeye niyetleneceğim Siz fırtına ve sonat Beni açan şeyler değil bunlar Saat kaç prens? Gece yarısındaki ee, yarın sabah beni uyandırmayın Biraz uyumak istiyorum İyi geceler prens Sayın Bay Marcus Bir şey mi istediniz prens Bana öyle geliyor ki aşçı bu sabah ailenizle telefonda konuştu Ne dediniz ailemle mi Hı -hı. <gülüyor> Bayan Sadrıland ne diye böyle bir şey yapsın Be Belki bir ödül umuyor Burasını da sevmiyor. Ah hep bu güvensizliğiniz prens Eğer telefon ettiyse sizinkiler bir iki güne kadar buradadırlar Hatta belki yarın belki de bugün Alıp bizi götürecekler gene Bu sözleriniz sadece bir tahmin prens Bayan Sadrland hakkında ne biliyorsunuz ki? Aslında öteki insanlar hakkında ne biliyoruz ki? İkinci, üçüncü elden edinilmiş bilgiler Felsefe der ki Dünya benim ona yaklaşabildiğim kadar Bana varsayımlar düğümü halinde sunulmuştur Her neyse sizin buradan bir an önce gitmeniz gerek ha, Niye ben gidiyormuşum siz de geleceksiniz Sayın Markus, Siz çoktan dışarıda güneşli bir yere gidebilirdiniz Oysa oturmuş benim kağıtlarımın gelmesini bekliyoruz Avukatım o kağıtları yakında halledecek Her geçen gün sizin için tehlike Benim yüzümden istemiyorum Bakın biz şimdi hem dost hem de dert ortağıyız Şunu da söyleyeyim Bana artık cansız bir şeymişim gibi davranamazsınız Sağlığım yerinde ve hürüm İstediğimi yapabilirim artık <gülüyor> Eğer bayan Sadırla hakkındaki kuşkularınız doğru bu gelen bizim ailenin Ford marka otomobili olmalı. Ford değil o. Ben bir zamanlar benzin istasyonunda çalışmıştım. Gidin konukları karşılayayım prens. Ama bugün konuşamam onlarla. Yorgunum. Yarın hoş geldiniz derim. Mutlaka demek gerekse. Arabayı terasın ortasında park etmişler. Ford değil. Tıraşçılarlar. Sanırım birbirlerine danışıyorlar. Buradan öteye yol yok anlaşılan Çıkmaz sokak dönelim Viktorin uyuyor musun? İmkanı var mı? Bir çıkıp bakayım hasar nedir? Aman Yani ramak kalmıştı hala tüylerim ürperiyor Peter lütfen kolunu belime dola üşüyorum Doğru ramak kalmıştı Bayan Viktorin sizin şu arkadaş deli gibi araba sürüyor Önceden bilseydim Patrick çok iyi araba sürer Ama yolun ortasında birden bir insanın karşısına bir ağaç çıkarsa <gülüyor> Öbür dünyanın kapısından geri döndük Siz ne dersiniz sağdaki komşu adınızı unuttum Bırak teyzi uyuyor Uyudum falan yok ama keşke uyuyabilseydim Eski ama güzel ev Geceyi bu evde geçirseydik ne iyi olurdu Yazık ki benim değil Sen de burada kalmak istemez miydin Viktori'nin? Araba ne halde? Kötü, çamurlu karar olmuş Lastik yerinden oynamış, hasar büyük Gelin artık geriye dönelim Olmaz Neden olmasın? Burada bizi kimse bulamaz, incin top oynuyor Sessiz bir evin içinde, sessiz bir köşe, denizinde, kenarında. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Sen de öyle değil mi Pete? Nasıl geriye döneriz şimdi? Arkada bıraktığımız yolun halini unuttunuz mu? Tam ortasında devrilmiş bir ağaç, polis, kazaya uğrayan araba... O apist, arabayı geçmeye çalışmayacaktınız. Yerdeki ağaç kütüğünü göremedim işte. Ne biçim bir arabaydı? Kocaman bir Ford. Öleleri insana hiç yol vermezler. Siz onun yolunu kestiniz. Ağaca çarpmamak için yaptım, anlamadınız mı? Yoksa ne diye yolunu keseyim? Belki durmak gerekirdi. Bizim araba gümleyince sinirlerim bozuldu. Kaçmak geldi, işte. Geri döneriz pişman olduk deriz Bizi bir güzel sorguya çekerler karakolda Enayi bulduk diye de sevinirler Neden bu kadar kederleniyoruz bilmem Önceleri ne kadar neşeliydik Böyle tamamen yabancı insanların birbirlerini bulması Ne o? Peter, baksana oraya kapıda biri var Oh nihayet gelebildiniz Buyurun içeriye İçeriye buyurunuz dedi Ben boş sandım evi bomboş Kapının üstünde lamba bile var Adı da Villa Bonanza Ne dersin bu işe Patrick? Bu gece bu evde kalmak isterim demiştim ya daha önce Sayın bayanlar ve baylar Her şey hazır sizleri sabırsızlıkla bekliyordum Psst, Sakın kazadan söz etmeyin Yolumuzu kaybettik Lütfen buyurun içeriye hmm, Ne güzel bir yer Evet tren istasyonundan çok güzel İyi ki aldınız beni arabanıza Arabadan valizlerinizi getirebilir miyim Valizimiz yok Nasıl olur ee, Biz aslında birkaç saat için geliyorduk ama yolumuzu şaşırdık e, Fırtınada Ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz Bazı şeylere bağlı Anlıyorum siz dört kişiden söz etmiştiniz Ya da ben öyle anladım Ama umarım sayın profesör aranızdadır Beni demek istiyorsunuz Evet buradayım Sayın bayan Sizin için birinci kattaki odayı hazırlattım Evi bilmiyorum ki ben Hiç gelmediniz miydi buraya Tabi anlıyorum bundan güzel o kadar çok eviniz var ki İnsanın birkaç güzel evi olunca Hepsinde birden aynı zamanda oturamıyor Bayan Bayan e, Sadırland Evin var mı derdin var Kahvaltı arzu eder misiniz İyi ki sayın bay markus evini tedariksiz bırakmıyor. Ne dediniz? Bay Markus mu? A Markus mu? Bu evle ne ilgisi var onun? Özür dilerim. Evini dedim. Ama edindiğim bilgiye göre ev tabii sizin sayın bayan. Bayan Sadırland. Edindiğiniz bilgi doğru mu yanlış mı bilmem ama bize yiyecek bir şeyler verirseniz yememezlik etmeyiz. Lütfen bir dakikanızı rica edeceğim. <gülüyor> Daisy ha? bu olmayacak durumdan nasıl bu biçimde faydalanıyorsun anlamıyorum. <gülüyor> İçimden geldiği gibi oynuyorum. Metin filan lazım değil. Ama iyi oldu işte. Nasıl rol oynadığımı görüyorsun. Ama olacak şey değil bu. Çok Hı -hı? üzücü sonuçlar doğabilir bu yanlışlıktan. neden de olsun? Bizim için ha otel ha burası. İçeriye girmemizi rica ettiler biz de girdik. Daisy'nin hakkı var. Yarın hoşça kal deyip bayan sadırlandın eline bahşişi tutuşturur gideriz. Kimse de kim olduğumuzu anlamaz. Kimseye bir zararımızda dokunmaz. Abel Markus oluşu çok ilginç. Ne gibi? Abel Marcus da kim? Hiç Abel Markus şirketinin adını duymadınız mı? Motorlar, tanklar, roketler, ha? kendine ait reaktör merkezi ve <gülüyor> kıvanç duyuyoruz Bu denli önemli bir kimse için bu ev bence hayal kırıcı hmm, Aman demek burada bir multimilyoner oturuyor Kendi burada oturur mu hiç? Ne yazık Aslında adam yok ortada Yıllardır bir sinir hastalıkları kliniğinde yaşıyor <gülüyor> Böyle insanlara hep öyle şeyler olur Yalnız böyle insanlara olur Ötekilerin devletin akıl hastaneleriyle yetinmeleri gerekir Abel Marcus Villa Bonanza Nasıl oldu da daha önce fark etmedim Ben buraya daha önce de gelmiştim Ama evi tanıyamadım birdenbire O zaman içeri kimseyi sokmamışlardı Nasıl olmuştu? Aa, siz kimsiniz kuzum? Ben gazeteciyim Oldukça da tanınmış bir gazeteci ha. Şimdiye dek Leopas'ın hiçbir yazısını okumadınız ee, mı? Dalgınlığıma geldi Bay Leopas Buraya gelelim 5 yıl oluyor ...bütün gazeteler yazmıştı, dehşetli bir hikaye... Bombardıman, yaralanma... ...ama yarası ağır olmadığı için... ...Marcus savaştan sonra iyileşip işinin başına geçmişti... ...derken günün birinde... ...bu evde birdenbire kendinden geçivermiş... ...anlaşılan yere düşüp yeniden yaralanmış... ...belliğini kaybetmiş, yani amnezi... ...sonunda hacir altına almışlar... ...o zamandan beri de... ...adından başka hiçbir şeyi hatırlamaz olmuş... Buna bir devin yıkılışı diyebiliriz Aa, Bu sizin o zamanki hikayeniz Hatırladım şimdi İyi şey yazmıştık ama aslında hiçbir şey öğrenememiştik Hı. Onun için ailenin gazetecilere karşı Duyduğu düşmanlığı hoş görüyorum Eşiyle akrabalar hakkında çok şey yazıldı Aa, Bu da kim? İyi akşamlar sayın bayanlar baylar İyi akşamlar Önce kendimi tanıtayım Prens Ugarov Memnun oldum Ben sayın Markus'un sekreteriyim aynı zamanda da dostu. Bay Markus adına size hoş geldiniz derim. Hmm. Bay Markus neredeler? Nerede olsunlar? Odalarında tabii. Yalnız biraz yorgun. Onun için özür diliyor. Sizi yarın sabah görecek. Sağlığı nasıl sorabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok iyi. Bakın, dünya russunuz. Çaldığı parçayı bileceksiniz. ...zor yere geldi. Burada hep duraklar. Merak ediyorum acaba eskiden de aynı yerde duraklar mıydı? Yani... ...hastalanmaya başladığı zaman demek istiyorum. Herhalde... ...Bayan Sadır'la sizinle meşgul oluyordur. Hmm, geliyor işte. Sizi tekrar selamlarım. İyi geceler. Sayın Bayanlar ve Baylar... ...yemek odasına buyurunuz. Yemeğimiz hazır. Sağ bana kalırsa yarın erkenden bu evden çıkmam Çok özledim. Yemiyi beğenirsiniz umarım. Siz misiniz prens? Nasıldı? Acayip insanlar. Çok suskun. Ya her şeye kararlar ya da ya da ya da nasıl söyleyeyim bilmem ki. ...onlar değiller. <gülüyor> Nasıl olur? Ahçı bize ele verdi... ...onlar da geldiler buraya. Ailenizden şahsen tanıdığım hiç kimse yok. Onun için bir hüküm veremem. Yalnız... ...bana öyle geldi ki bu konuklar... ...tamamen yabancı insanlar. Tuhaf şey. Ben aynı hissi zaman zaman... ...aileme karşı duymuşumdur. Kaç kişiler? Gördüğüm kadarıyla beş. Bir bayan, doğrusunu söyleyeyim... tohma kaçmış bir aktrise benziyordu. <gülüyor> Eşimdir öyleyse... ...en ünlü Terzi'nin elinden çıkmış bir elbise bile... ...onun üzerinde hiçbir şeye benzemez. Ondan sonra eski mızraklı burjuvalara benzeyen orta yaşlı bir adam. E belki de bir ruh doktoru getirdiler. Bir de e, gülünç bir yaratık var. Ha? Acayip sesli, kendini beğenmiş. Aha kayın biraderim. Geri kalanlar genç güzel bir kızla genç bir adam. Tamam, çocuklar arada büyümüş olacaklar. Emin olmanın basit bir çaresi var. Şurada çekmecenin içinde eski resimler olacak. Tamam. Teşekkürler. Bakın. Şu genç üvey oğlum. Profilden çekilmiş ama tıpkı kendisi. O var mı aralarında? Bilmem benzetemedim hiçbirine. Bakın bu da hepimizin birlikte çektirdiğimiz son resim. Şu eşim, bu da kayınbiraderim Hep pek gülünç görünmüyor değil mi? Hayır, görünmüyor. En ufak bir benzerlik bile yok. Onun olmadığına eminim. Peki şuradaki adam? O da diyor. <gülüyor> o benim. Ama ne diyorsunuz? Çok değişmiş. İyi ki öyle olmuş. Ama ötekiler de değişmiş olamazlar mı? Aradan beş yıl geçti Olamaz Yabancı olduklarına eminim Aşçı aptallığımdan onları içeriye almış Gidip hepsini dışarı atayım Bu havada mı Aziz Prez? Serüven meraklıları Kim bilir amaçları nedir? Burada ne arıyorlar? Sanırım başlarını sokacak bir dam Yatacak bir yer ve yiyecek Nereden bilebiliriz? E i̇nanın bana Prez Bu umulmadık yabancılar benim için ötekilerden Yani akrabalardan daha iyi Hiç üzülmeyin Bir şey de belli etmeyin Dostça davranın Yarım bir bakarız. Sayın Bay Marcus, siz de kapınızı kilitleseniz iyi olur. Neden? Ben kuşkulu değilim. Eskiden öyleydim ama şimdi başka bir insan olmaya karar verdim. İyi geceler. Ben başka bir insan olmaya karar verdim. Victorin, uyuyor musun? Hayır. Acayip şey. Sanki hayatımda ilk kez sakinim. Ya ötekiler? Ötekilere aldırdığım yok ama hiç Aman, aldırdığım yok Ben öbür arabayı demek istedim Patrick Niye onu geçmek istedim? Çaydı, Şu harika sükûnetin böyle sorularla bozma Niye onu geçmek istedin? O pahalı, düşüncesiz, başkalarına yol vermeyen Cafcaflı arabalara karşı hırsım var 7, 7, 7 Ne demek o? Plaka numarasının sonu 7, 7, 7 ile bitiyordu Herifin hizasına geldiğim zaman biliyor musun ne yaptı Sen sarhoştun Bir sigara yaptı bir an için ona doğru baktım Yanan kibritin alevinde kibirli yüzünü Yarı kısılmış gözlerini gördüm Boynunda da beyaz kaşkol belli gözleri kamaşmıştı hiçbir şey göremiyordu Oysa ben son dakikada bile olsa gene de Yerdeki ağaç kütüğünü gördüm Söyle şimdi suç kimde Gece yarısı kibrit yakıp direksiyonu bırakan bir insan Suçsuz sayılacak değil elbette Arabada daha başkaları da var mıydı Öyle sanırım ama ben yalnız o yüzü gördüm Acaba ne oldular yani Ne bileyim ben ya hendeye dalıp hidreye çarparak takla attılar... ...ya da talihleri yardım ettiği hiçbir şey olmadılar. Açıkça söylemek gerekirse... ...hiç aldırdığım bile yok. Belki de senden geliyor bu sükunet. Bilmiyorum. Ben hiç de sakin hissetmiyorum kendimi. Uyumak da istemiyorum. Sabahlar ne kadar korkunç oluyor. Her yeni günün sabahında ben daha kötüleşiyorum. Kendimden nefret ediyorum. Herkesten nefret ediyorum. Sabahları kötü bir adamım ben. Ancak yavaş yavaş geçiyor halim. Kaçış başlıyor. Kötülük siliniyor Belki sen her zaman kötüsün Yalnız sabahları değil Hayır diyelim şimdi kötü değilim Bu Harika sükunet Duydun mu Neyi Neydi o Hiç bir kaya parçası denize düşmüştür Bütün ev sarsıldı gemi gibi sallandı Geçti gitti deniz düşen kayaları yuttu Bırak da uyuyalım İyi geceler Patrick İyi geceler Victorin Peter, Peter uyan Evli. Ne var evlin Işığı yak Neydi o bana söylediğin at Sen misin Daisy ee, özür dilerim ne oldu Korktum birdenbire gök gürültüsü gibi bir ses duydum karyola sarsıldı Ben hiçbir şey duymadım Işığı yaksana Işık e, e, ışık yanmıyor ha, Kontak yaptı herhalde Ne oluyor sana Evlin eşinin adı mı Evet sana evlen mi dedim Üç gündür birlikteyiz Seni her uyandırışımda bana başka bir ad söylüyorsun Eşini hala seviyor musun? Hayır O beni aldattı Onu düşünmek istemem artık Üç gün oldu demek. Peter yakında her şey düzelecek Eve dönemem Deminden beri uyumadım Düşünüyorum Sen başarılı bir tüccarsın öyle değil mi? Şimdiye kadar öyleydim Gezgin ticaret mümessili İlk, İlk kez hesabımı denk getiremedim Başlangıçta param vardı ...derken Evil'in sorunu ortaya çıktı... ...ondan sonra ne yaptığımı bilemedim... ...durmadan içtim... ...bir de baktım bütün para erimiş... ...sonra seni buldum... ...para konusunda üzülme... ...ihtiyacın olunca ben bulurum sana... ...param olmadıkça eve dönemem... ...dönmen gerekmiyor ki... ...ama demin dedin ki... E, ...hesabı tutturman gerek... ...sonra birbirimize ne kadar uyuyoruz öyle değil mi... ...sen oyuncusun... ...başka türlü insanlara alışıksın... ...daha ilgi çekici daha parlak yok, insanlara... ...onlara aldırdığım yok benim... Seninle yeni bir şeye başlamak istiyorum Ben ben bir moda salonu düşünüyorum Ben modadan hiç anlamam Ben anlarım Sen ticaret müdürü olursun İkimiz de değişik tipte insanlarız Birbirimizi tamamlarız Peki senin meslek hayatın ne olacak Bana başarılarından ne çok söz etmiştin Her şeyi feda mı edeceksin Göreceğimi gördüm Şimdi artık akıllı uslu yaşamak istiyorum Seninle birlikte Sana ihtiyacım var Evet Hayatımızı paylaşmak iyi olurdu sen değişik bir insansın, bunu önce fark edememiştim Böyle çılgın bir aşkın doğabileceğini hiç sanmıyordum Benimle mutlu musun? Hem de nasıl Ama beni tedirgin eden bir şey var Nedir o, söyle bana sevgilim Hesap dengesi Görüyorsun, yalnız benim sana değil, senin de bana ihtiyacın var Daisy Özür dilerim Sayın Bay Marcus <gülüyor> Işık yanmıyor Ben de fark ettim e, Onun için mi gece yarısı beni uyandırdınız Hayır onun için değil Hiçbir şey duymadınız mı Aa, Fırtınayı mı demek istiyorsunuz Bir arada dünya yerinden oynuyor gibi oldu Ona rağmen uyumaya devam ettiniz ettiniz dedi şimdi ses çıkmıyor Size desem ki Bu arada dünya gerçekten yerinden oynadı ...bana ne derdiniz? Oğlum yarın sabaha kadar bekleyelim amiralim derim. Rica ederim amiralim demeyin bana. Söylediklerimde yanılmıyorum. Gözümle gördüm. Neyi gördünüz gözünüzle? İlk önce bütün gökyüzünü birbirine katan... ...gök gürlemesine benzer bir gürültüyle başladı. Ee? Gelenler yalnız bulutlar değildi. Kocaman kuşlar gibi yaklaşıyorlardı. Kimler? Melekler. Ah. Oh. Kalk borusunu duyar duymaz hışırdayan pelerinleriyle üşüştüler. Trompet sesleri geliyordu. Oh. Biraz sonra karanlıkların içinden beyaz bir ışık belirdi Buz gibi soğuktu He? Kendi kendime Şimdi cennetle cehennem alt üst olacak diye düşündüm oh. Bu arada çevredeki yaratıklar Tedirgin olmuş karıncalar gibi öteye beriye koşuyorlardı Parçalanan ışık kümeleri Kırık ayna parçaları gibi Oraya buraya çarpıp ufalıyordu Aynalar karıncalar Karıncalar aynalar karın <gülüyor> Derken uyandınız Hep uyanıktım Ama sonunda gözünüzün önündeki düş kayboldu Hayır, kaybolmadı. Ona doğru yüzüyoruz Sayın Bay Marcus. Yüzüyor muyuz? Bilinmeze doğru. Giminin içinde mi? Bir buz parçasının üzerinde. Biz ve bizimle birlikte de ev. Sallantı hissetmiyor musunuz? Buz yerinden kopmuş denizin üzerinde yüzüyor. Akıntı da yok <gülüyor> Akıntı olmaması hiç olmazsa Sağlam bir belirti Pencereyi açabilir miyim Lütfen galiba şafak söküyor Sis var Göz gözü görmüyor Ses seda da yok Elimi dışarı çıkarınca Birden görünmez oldu İyi ki sis var Yoksa çevremize bakmaya dayanamazdık ne dinliyorsunuz Sayın Bay Markus? E, buz parçalarının sesini. Ya gördünüz mü? Sanırım şu anda kendinizi heybetli hissediyorsunuzdur. E, hayır uykulu hissediyorum. Siz de uyumaya çalışsanız iyi olacak. Hiç olmazsa birkaç saat için. Zaman durunca saatler söz konusu edilebilir mi? Heh, öyleyse sonsuzluğun içindeki kısa bir aradan yararlanın. Sonsuzluk özellikle yorucu. Ha şimdi aklıma geldi. Evde konuklarımız da var. Ha rica ederim prens onları endişelendirmeyin. Demek durumu bildirmemi istemiyorsunuz. Kapıdan bir adım attılar mı dışarıda yalnız buz, sis ve boşluk var. Öyleyse belli etmeden dikkat edin. Şimdilik evin içinde kalsınlar. Kapıya barikat falan kurmayın saygısızlık olmasın. Gidip bir bakayım ne yapabilirim. Eğer bizi unutmadılarsa Sayın Bay Marcus... Merasa çıkıp arabaya bakmak istedim O acayip yaşlı adam yolumu kesti Aman sakın dışarı çıkmayın dedi bir türlü geçemedim Hastalık hastası o adam Öğleleri siste yüzlerine mendil örterler Peter yayan bile olsa buradan gidelim artık Kendimi bir acayip hissediyorum Sisten ortalık kapkaranlık Hele o her an karşımıza çıkabilecek Tanımadığımız adam yok mu Benim de aklımda hep o kim giderse gitsin ben kalıyorum burada Hikayemi yazmadan şuradan şuraya kıpırdamam Hani gazetecilikten vazgeçtiğinizi söylüyordunuz? Söylüyordum ama şimdi esaslı bir hikaye çıkarırsam yeniden mesleğime dönebilirim Herkes beni kapışır Hele tefrika halinde çıkarsa gazetenin satışı artar Burası bence de ilginç Aklı başında olmadığı için saklanan bir milyoner Adı neydi adamın? Abel Markus. Abel Markus. Dün aşık adını söylediklerini birbirine ekledin. Biliyor musunuz bizi kim sanıyor? Markus'un ailesi. Ne sanırsa sansın beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Aileden yararlanmasını bilirim. Bir zamanlar benim morfiman bir halam vardı. Bütün bir yıl onun parasıyla yaşadım. Ne zaman paraya ihtiyacım olsa ona giderdim. Ampul başına bana kaç para verirdi tahmin edin bakalım. Patrick yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Benim için dehşetli bir kaynaktı. Niye seni böyle kötü tanımamızı istiyorsun? Eline ne geçiyor ki? Bay Leopas... Şu kazazede Bay Markus'un başına gelen illet neydi? Bana söyleyebilir misiniz? Yoksa sır mıydı bu? Amnesi demişlerdi. Amnesi nedir? ...belliğini kaybedip kimseyi tanıyamamak. Söylemiştim ya. Akrabalarında mı? Hı, mükemmel. Öyleyse bize akrabaları sanabilir, yaşadık. Yeter artık Patrick, Böyle şakalardan anlamam ben. Ne şakası? Zengin bir adamın kızı olmak istemez misin? Olsa olsa övey kızı olabilir. Bay Markus'un kendi çocuğu yok. Ben de oğlu olurum öyleyse. Belki bu oyun daha güzelleştirilebilir. Madam eşi olur, onun arkadaşı da kardeşi. Ben böyle oyunlara girişmem. Bak Peter, eğer yaşlı yapayalnız bir adama... Kendi ailesini tekrar görüyormuş inancını verebilirsek... ...onu mutlu kılabilirsek böyle bir oyunu ben düşünebilirim belki. Hayır düşünmeyeceksin. Adama gidip sizden sakınmasını söylemek gerek. Yolunu bulamayan bir insanın aklını karıştırma. Ne isterseniz tasarlayın ama ben yokum bu işte. Arkadaşınız oyuna katılmıyor demek. Hakkı var ben de vazgeçiyorum. Yazık sizin de katılmanızı istemiştim. Tabii isterdiniz. Dileğiniz hileyle amacınıza ulaşmak. Hepinizin hayal gücü kıt. Bu oyunda ben de yokum. Bay Marcus yalnız bir gazeteci olarak ilgileniyorum. Sonra şerefli bir insan için her şeyin bir sınırı vardır. Bunu unutmayalım. Peki ama ya o şerefli insan içtiği viskinin parasını bana ödetiyorsa... ...benim arabamla gidiyorsa ona ne diyelim? Aa evet arabanız. Size bir şey söyleyeyim. Dün ben sizi çok düşüncesiz bir insan olarak görmüştüm. İstasyonda birbirimizden ayrılmak üzereyken... Bir şey ayrı bizi kısa bir gezintiye çağırdınız. O sırada kontak anahtarının olduğu yerde durduğunu gördüm. Ve sizin düşüncesiz bir insan olduğunuz kanısına vardım. Bugünse başka birini düşüncesiz olarak görüyorum. Kimi? Otomobilin sahibini. Dün siz hiçbir şey görmeyecek kadar sarhoştunuz. Haşçak Ben kavgadan hoşlanmam. Gidip Peter'ı bulayım da buradan gidelim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bulurum. Bay Markus. Sizin kötülüğünüzü isteyenler var He? E, Siz Bay markussunuz öyle değil mi? E, siz kimsiniz? Ha, bu geceki konuklardan biri olacaksınız e, Benim adım Peter Kurt, ticaret mümessiliyim Bay Markus, Sizi çok acayip ve yanlış bir şekilde tanıtıyorlar Hı, Özür dilerim acayip ne demek? Yanlış ne demek? Beyninizi kontrol edemiyormuşsunuz <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bilin bakalım 13 kere 28 ne eder? Durun size söyleyeyim 13 kere 28 374 eder e i̇nsan şakadan anlamalı. Şaşılacak şey. Herkesi tanıyor biliyorsunuz. Herkesi tanıyabiliyorsunuz öyle değil mi? E dost düşman herkesi. Söyleyin bakalım. Bana ne kötülük edeceklermiş? Buraya sizi uyarmak için geldim. Bir plandan söz ediyorlardı. Benimle buraya gelenler aslında arkadaşlarım değiller. İstasyon lokalı eğlendik, içki içtik. E, ondan sonra falan filan derken... Evet falan filan derken... Ha, bu arada söyleyeyim. 13 kere 28 374 etmez. Biliyorum 364 eder. Tamam mı? <gülüyor> sizi denemek istemiştim Kafadan hesabınız iyi Belki de buraya gelmem gereksizmiş Ama gene de sizi uyarmam faydalı Şimdi bu insanlar yanlış bir düşünceye kapılmışlar Sizin hiç kimseyi Hatta ailenizi bile tanımadığınızı sanıyorlar Yakışıksız bir biçimde Yakınlarınızı Taklit etmek mi istiyorlar Kendini bilmez insanlar Tam tersine güzel düşünmüşler Sizin için hangi rol uygun görüldü Kardeşiniz olacaktım Kesin ha. olarak reddettim Bir bakıma doğru davranmışsınız benim hiç kardeşim yok Gördünüz mü işte Kardeşim olmalısı beni her zaman üzmüştü Bir erkek kardeş belki her şeyi değiştirirdi Oyuna katılmamanız yazık Bir yakınım olsaydı Nasıl olurdu öğrenmek isterdim Rolünüzü bir deneseniz Benimle alay mı ediyorsunuz Hatırım için Peter Adınız Peter öyle değil mi Seni kardeşim olarak kabul etsem ne dersin Hayır derim Ben hep öyle bir şeyin gerçekleşmesini isterdim Peter gel kardeşim dertlerini anlat Benim hiçbir derdim yok Ama bana var gibi geliyor Hatırlıyor musun? Küçükken bir kabahat işlediğin zaman... ...diyelim elma çaldığın ya da bir kıza mektup yazdığın zaman... ...bana gelir anlatırdın. Ha? Keşke gene öyle bir şey yapmış olsaydım. Bak, ticaret misin? Benim kardeşim için mütevazı bir iş. Belki ben sana daha iyi bir iş bulabilirim. En iyisi sen hemen istifanı ver... ...yarın da şefine git. Olmaz, yapamam. Gördün mü işte? Bir derdim var demek Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum Ben yanlışlıkla kendim için Gereğinden fazlasını aldım Ben Aha, Şimdi hesaplar tutmuyor öyle değil mi Nasıl oldu ben de bilmiyorum oh. İçmiştim kafam bende değildi Başka bir şey hatırlamıyorum Amnezi Efendim? <gülüyor> Her neyse Ertesi sabah baktım ki bütün para gitmiş Belki biri cebimden aldı Dinle Peter Suçu bir başkasının üstüne atma Yargıcın değil kardeşinin karşısındasın Al çekinme Ne kadar gerekiyorsa al Gerçekten öylece veriyor musunuz bu paraları bana? Evet evet al Aa, Yalnız bir şey var Daha önce aldığın önemli bir miktar sayılmazdı Öyle değil mi? Şimdi de önünde ne varsa hepsini al demiyorum tabii Ne kadarına ihtiyacın varsa o kadarını al Ödememek üzere mi demek istiyorsunuz Gerçekten mi hı hı. Öyleyse serbestim şimdi <gülüyor> Bir iki, üç, <gülüyor> On e, yedi. Hepsi o kadar mı Evet tas tamam saydım Birkaç kağıt parçası için bunca üzüntü Kurtuldum Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Bundan böyle bu konuya değinmeyelim artık Birkaç gün daha burada kal Bir odaya çekilir düşünürsün e, e, Ben en iyisi hemen gideyim Yarın sabahta hesabımı kapatırız Seni tutmak istemem ee, teşekkür ederim size binlerce binlerce teşekkürler İyi şanslar hey, Hoşçakalın tekrar Aa, Bir dakika bir dakika Senden bir şey rica edeceğim Ötekilere ne konuştuğumuzu ve beni nasıl bulduğunu söyleme Aa, Ben kimseyle konuşacak değilim Hemen gitmek istiyorum Bir başkasının da yolu düşecek olursa bana oldukça ilginç olacak ee, Dikkat edin Ben aslında sizi uyarmaya gelmiştim Çok dikkatli olun Neden Özür dilerim içeri girebilir miyim Bay Leopas bu gazeteci ...sesinden tanıdım. Gazeteciler beni pek ilgilendirmez, üzülmeyin. Geriniz. Şişt. Dışarı çıkmayın lütfen. Neden acelem var benim? Yalnız o kadar söylüyorum size. Lütfen bu siz dışarı çıkmayın. Hayat boyunca mutluluğum söz konusu benim. Biraz önce Bay Marcus'un yanındaydım. Yani, yani Bay Marcus... Sizi şimdi gitmek için serbest mi bıraktı? İnanmıyorsanız gidip sorun kendisine. Ne yaptığını bilmiyor o. Uh, uh. Gerçekten önümde böyle bir sis görmemiştim. Hiçbir şey görünmüyor. Niye at çıkarıyorsunuz? Yalvarırım size dışarı çıkmayın. Çıkmalıyım. Ee, lütfen ötekilere söyleyin. Birden bire gitmesi gerekti diyeyim. Ee, benim adım Peter Kurt. Anlaşılan sizi tutamayacağım. Ee, yolu bulurum ben. Size rağmen. Tanrım. Beni gördünüz mü? Hayır Can, Nereye girdi bilmem ki Kapı kapı dolaşıp onu arayamam ya Hiç kimseyle karşılaşmak istemiyorum korkuyorum Patrick onu bulur şimdi kendi eviymiş gibi Köşe bucak dolaşıyor Birdenbire Patrick'ten bir tiksinti geldi bana Öf, Ev tatsız dışarıdaki siz korkunç Işıklar loş Kendimi bitkin ve çirkin hissediyorum Bu halimle kaç yaşında görünüyorum dersiniz Sizi incitmek istemem O kadar kötü demek Sizin yirmi yaşında olmanız Beni kıskandırıyor Geceleri sahnede sanırım benden daha genç görünüyorsunuzdur Sahneye en son ne zaman çıktım biliyor musunuz? Altı yıl önce Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Odamda sessiz sedasız oturup bana telefon etmelerini bekleyerek hmm, Acınacak haldesiniz Hayır hayır değilim Birincisi yoksul sayılmam İkincisi artık evde oturup telefon beklemem gerekmeyecek O günler geride kaldı Başka bir işe atılıyorum Şu yeniden hayata başlama işine mi? Evet büsbütün yeni bir hayat Geçmişe ait hiçbir iz kalmadan Kendi kendime Bırak artık şu yaşadığın hayatı dedim Bırakabileceğinize inanıyor musunuz? Ee, tek başıma hayır Ben bir işi kendi kendime akıllı uslu yapabilecek Yaratılışta bir insan değilim Ama sevdiğim bir insanla Sakin ve rahat bir hayattan başka hiçbir şey istemiyorum Ben, ben gerçek bir burjuvayım Şimdi öyle bir hayat mı arıyorsunuz? Ee, e, buldum bile Bir insan bana bağlandı mı onu hemen hissederim Çok mutluyum Mutluluğu canım gibi koruyacağım Bana acımanız gerekmiyor Bütün söylediklerimi de unutun Belki Belki şimdi siz beni kıskanıyorsunuz Hayır kıskanmıyorum Düşlerinizin gerçekleşmesini dilerim Ama ben sizin yerinizde olsam Biraz daha çabuk davranırdım. <gülüyor> Haklısınız ee, e, e, Arkadaşım nerede biliyor musunuz? Bay Kurtz mu? Adını öğrendiğinizi bilmiyordum Ne yazık ki Bay Kurtz Yok artık ee, Sanırım yanlış anladınız Bay Kurtz'un nerede olduğunu sordum Bir türlü önleyemedim Dışarı çıktı şu kapıdan Gitti mi demek istiyorsunuz? Birkaç dakika önce. Öyleyse, öyleyse beni aradı, çıktım sende. Şimdi de dışarıda arıyordur. Pek sanmam. Arıyor olmalı. Birlikte çıkacaktık, birbirimize söz vermiştik. Bu siste, Tanrım, bu siste onu nasıl göreyim? Peter. Rica ederim, Rica ederim dışarı çıkmayın, burada kalın. Ya Peter beni dışarıda sanıyorsa, Peter! O da git. ...kapının önünde sis duvar gibi. Ne bir pırıltı var... ...ne de bir ses. Herkes bizi unuttu. Gölgeye benziyoruz. Buzlarla sislerin arasında... ...ebediyen unutulmuş hayaletler. Yarım saat birlikte oturduk... ...onun hakkında hiçbir şey öğrenemedim. ...nasıl becerdi bunu? Hep ben kendimden söz ettim. Öyledir o. Aa, Bay Sekreter, Bay... Prince Ugarov. Ee, Bay Marcus'u çoktan beri mi tanıyorsunuz Bay Ugarov? Beş yıldan beri. Hep Villa Bonanza'da mı oturdunuz? Hayır. İlk önce hastanede bahçıvandım. Yüksek beyaz duvarlarla çevrili... ...güzel bir bahçede çalışırdım. Bay Marcus'un kaldığı hastanede mi? Birlikte bir seyahat tasarladık. Onun için beni oradan alıp buraya getirdi... Bence Bay Markus tamamen iyileşmiş Dört buçuk yıldır sağlam. Öyleyse ne diye hastanede kalıyordu? Başkalarını rahatsız etmesin diye Nüfuzlu kişilere özellikle ailesini Bu sözleriniz resmi açıklamalara uymuyor Resmi açıklamalar sözünü ettiğim nüfuzlu kişiler tarafından yapılmıştı Peki o bombardıman gecesindeki yaralanma olayı neydi? Önemsizdi ha, Ya birkaç yıl sonra çıkan o acayip dedikodular? Bir ara... Bir ara aklını biraz kaçırmış olabilir Sonradan bana bazı şeyler anlatmıştı Rahatsızlandığı sıralarda savaştan nefret etmeye başlamış Düşünün bir kez Onun mevkiinde bir adam için ne demektir bu Bir seferinde elini sıkmak isteyen bir generale elini vermemiş Şirket arazisinde parklar yaptırmış Körler yetimler için yurtlar açtırmış Özellikle körler için Bu fedakarlıklar ailesinin hoşuna gitmemiştir sanırım Ailesini anlattı bana Eşi buz gibi bir insanmış kendine göre bir dünya yaratmış. İçini bir yığın tenis oyuncuları ile aristokrat ayaşlarla doldurmuş. Günlük gün edermiş onlarla. Eşinin erkek kardeşi Bay Marcus hakkında basına gizliden gizli kötü haberler salarmış. <gülüyor> Üvey çocuklar ise dedikodudan geri kalmazlarmış. Hepsi de mendebur insanlar. İşittiğime göre Bay Marcus bir sinir bunalımı geçirmiş. 5 yıl önce bir yaz günü bu evdeyken merdivenlerden düşmüş. Kendi odasından ta aşağıdaki koridora kadar yuvarlanmış. O zamanlar herhalde pek kendinde değilmiş. Bana gözlerinde bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Gene işittiğime göre kötü bir düşmeymiş. Kafatası çatlamış. Neredeyse ölü çekmiş. Sonradan kurtulmuş ama yarım bir adam olmuş. Ameliyatını ünlü bir operatör yapmış. Ünlü bir ruh doktoru da hastanesine yatırmış. Bir yıl para karşılığında bilirkişi raporu çıkarılıp... ...hacr altına alınması için dava açılmış. Sonunda da herkesten uzak... Pamuğa sarılmış gibi yaşamaya başlamış. Özür dilerim ama... Biraz önce bambaşka bir şey söylemiştiniz. Şimdi ben de tam oraya geliyordum. Aslında merdivenlerden düşmesi... Arkadaşımın hayatını kurtarmış. Ameliyat edilirken kafatasının içinde... Bombardıman sırasında oraya girip kalmış... Küçücük bir bomba parçası bulmuşlar. Göz rahatsızlıkları falan... Hep o küçücük parçanın işiymiş. Çıkarılınca... Her şey hiçbir iz bırakmadan düzelmiş. Şimdi en ilginç noktaya geldik. Kaçış. Hangi kaçış? Hastaneden gizlice kaçmamış mıydı? Bir gece yarısı siz de bahçıvan olarak arkadaşınıza yardım etmediniz mi? Güphe gündüz hastane müdürüne alans mamaldık deyip çıktı. Peki ama nasıl bıraktı sizi? Çok basit. Bay Markus'un ailesi kendisine bırakılması için profesöre bir hayli para bırakmıştır. Bay Markus o paranın 10 misli bir çek yazdı profesöre. Tabii hastaneye bağış olarak. Hacer altına alınmış bir insanın çek imzalamaya hakkı yoktur ki Mesele orada işte Hacir iptal olunur olmaz Çek geçerli sayıldı Peki aile ne yaptı Onlar o sırada Afrika'da aslan avındaydılar. Ne ilginç hikaye Lütfen biraz daha anlatın Bay Egorov Bilmesiniz size ne kadar teşekkür borçluyum Başım ağrıdı çok konuştum Yorgunum Bana çok yararlı bilgiler verdiniz Ne işimize yarayacak sanki Bir gazeteci için bu biçim bilgi yığınla para demektir siz... Gazeteci olduğumu Bay Markus'tan saklamadım. Demek gazetecisiniz. Şu her şeyi bilip de yazılarının sadece kahvaltı sofrasında çayını yudumlayan burjuvaları keyiflendirdiğinden haberi olmayanlardan. İzin verirseniz. Hayır vermiyorum. Beni engelleyemezsiniz. Engellemek mi? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> ufak. Evet, ufak bir noktayı unutmuşum. Ne diye gidip? bilginizi satmanıza engel olayım. Tam salı verilecek insansınız. Kapıyı size memnuniyetle açıyorum. Çok teşekkürler. Haber ne kadar çabuk verilirse değeri de o kadar artar. Buyurun. Bu bu dertli kulunu da affetsin. Ha, ne dediniz? Lütfen yüksek sesle bir kez daha tekrarlar mısınız? Merhaba baba dedim. Özür dilerim. İyice bir düşüneyim. Baba. Baba. Ne kadar benziyor? Bazen bir tek sözcük karanlığa gömülmüş olayları birden bir aydınlatı veriyor. Durun, ipin ucunu kaçırmayayım. Neydi acaba? Bir dakika sabır. Ha nedir o elinizdeki? Küçük bir vazo. Bir zamanlar sen armağan etmiştim bana. Şimdi onu yeniden görünce o zamanki sevincimi hatırladım. İnci hatlar, enfes renkler. Çin işi sanırım 16. yüzyıl Giderken alıp götürürsen bir şey demezsin değil mi? Hatıra olarak Özür dilerim dinlemiyordum ne dediniz? Küçük vazon bende kalabilir mi diye sordum ee, Tabi kalsın Önemi yok Çok teşekkür ederim baba. Bugün nasılsın? Bir keşif seyahatindeyim Öyle mi? Nerede? 5 yıl önceki bir yaz gününde Ya siz? Kendiniz için iyi bir seçim yapmışa benzersiniz Vazoyu mu demek istiyorsunuz? Hayır yok canım Harry demek istiyorum Üvey oğlum Harry Şimdi burada olsaydı ona bir şey sorardım Senden başka bilen bir o var Görmem gerekiyor onu Gerçekten beni tanımıyor musun baba ben Harry Aa, yani Demek Harry olmak istiyorsunuz Belki de bu şekilde bana daha iyi yardımcı olabilirsiniz Kendinizi tam olarak Harry'e verin Onun içinde kaybolun Yalnız size söyleyeyim bu masumane bir oyun olmayacak Masumane işlerle uğraşmaktan hoşlanmam ki ben Güzel siz şimdi herisiniz. Beni iyi dinleyin evde yalnızız Dışarıda sis var tıpkı şimdiki gibi Yalnız hava biraz daha aydınlık çünkü mevsim yaz Beş yıl önce Ağustos'ta bir pazar günü Ne demek istiyorsunuz kuzum Evde yalnızız aşağıda bir oraya bir buraya dolaşıyorsunuz Ve benden nefret ediyorsunuz Annenizin eşi olduğundan beri nefret ediyorsunuz benden Evet hiç nedensiz Ama bu hislerinizi gizliyorsunuz tabi Yanılıyorsun baba çok kuşkucusun Susun biliyorum ben Spor arabayı sizin elinizden almıştım Çünkü kötü işlere girişiyordunuz Ben ne o nükteli kaçamaklı sözlerinizi Ne de müsrifliğinizi hoş görüyordum Takındığım tavırla da istediğiniz gibi yaşamanıza engel oluyordum Anneniz de halinize üzülüyordu ama Yola gelecek gibi değildiniz Beni kanuni yollarla ortadan kaldırmanız olanaksızdı Şu adam bir ortadan kalksa Hepimiz kurtulacağız diyordunuz Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapamazdım Neyi yapamazdınız Yani birini öldüremez miydiniz Belki aklımdan geçirebilirdim ama Gerçekten öldürmek... Evet evet aklınızdan geçirebilirdiniz ...hayal kurabilirdiniz. Ah şu adama bir şey verseydi, ...bir kazaya vuruya verseydi... ...ne demek istiyorsunuz? Evde yalnızız. Çok sevdiğim Fino Köp'im Malik aşağıda holde yatıyor. Bir gözünü onda olmalı. Bakın şimdi aklıma geldi. Alik o zaman hastaydı. Peki sonra? Derken beni çağırıyorsunuz. Gelin size nasıl olduğunu göstereyim bakın. Siz aşağıdasınız ama şimdi aşağı inmeniz gereksiz. Şurada kapı aralığında dursanız olur. Ben piyanodayım. Çalmaya başlar başlamaz sesleniyorsunuz. Biraz önceki gibi. Baba, baba çabuk gel. <Gülüyor> Hadi şimdi siz tekrarlayın Baba Baba çabuk gel Daha hızlı heyecanlı bir sesle Hemen yerimden kalkıp kapıdan dışarı fırlıyorum Merdivenler oldukça karanlık Hızla aşağı inmeye çalışıyorum Beni öyle heyecanlı bir sesle çağırdınız ki Acil bir durum olmadı Şuradaki basamak üçüncüsü Ne olmuş basamağa? Evet ne olmuş bir engel var üzerinde Belki düzleşmiş Saçmalamayın Birden kayıp kaba üzerine oturuyorum Tepe aşağı yuvarlanmıyorum Acaba bir tel mi gerilmişti basamağa? Ama tel göze çarpardı Şurada golf değnekleri var Birinden birinin boyu boyu versek Hah, değil etmiş dur. Mertibeye sıkıştırılabilir. Bir dakika lütfen. Kravzalılardaki boymalara takılabiliyorum. Göze de çarpmıyor, renkleri aynı. Şimdi siz aşağıya inin, bir deme yapalım. Ee, çabuk. Kımıldamadı. Sadece ayağıma bir şey takılır gibi oldu. Yavaş indiriz. Şimdi de biraz kuvvetli çarptım galiba Oymalar kırıldı Bunlar gerçek oyma değil yapıştırma süsler Bizim basama hangisiydi Üçüncüsü Şimdi gördüm dördüncü basamağın kenarındaki oymanın gülü bir parça sıyrılmış Bunlar hiçbir şey ispatlamaz Orası öyle İtiraf olasılığı ise çok zayıf Yoksa itiraf eder miydiniz Başkalarına değil yalnız bana Alt taraf aradan beş yıl geçti Ne demek istiyorsunuz Benim bu işte hiçbir ilgim yok Az önce herinin yerinde olmaktan memnun görünüyordunuz <gülüyor> Ama Harry'nin yüzü size hiç benzemez Şurada bir resmin var Bu mu Her? Evet Hayal ve düşüncelerine büründüğünüz marifetlerini denediğiniz insan Golf değneklerini akıl ettiğiniz zaman yüzünüzdeki sevinci gördüm Size bir şey sormak istiyorum Hı -hı. Harry hiçbir işe yaramayan bir adam mıdır? Şimdi ne biçimdir bilmem Ama eskiden öyleydi değil mi? Size da ispatlayamıyorsunuz Cezasız dolaşıp duruyor Ama bir rastlantı belki onu kapana kıstırabilirdi Diyelim ki korkunç bir rastlantı Sevinir miydiniz? Boşuna bir soru İtiraf edin ki sevinirdiniz Hak yerini buldu derdi. Demezdim Ondan nefret ettiğinizi söylemiştiniz bana O benden nefret eder demiştim Ben ediyorum demedim Şaşılacak şey Demin sizin de merdiven denemesini yaparken Amacım bir suçlu bulmak değildi Yalnız bilmek istiyordum Belleğimde bir boşluk bulunması beni rahatsız ediyordu Şimdi bunu gidermiş olduk Onun için sevinçliyim Evet anlıyorum Ben sizden izin isteyeyim Artık gitmem gerek Aceleniz ne Biraz daha kalırsam kafanızda kim bilir daha ne bağlantılar kuracaksınız Her iyi tanıyor musun siz Hayır bir an için sanki Harry de hep sabırsızdı Hakkı varmış Hayatta insana güven veren bir tek şey varsa o da yer değiştirmek Hep yollarda olmak Hep yollarda Vazonuzu unuttunuz Hani götürmek istiyordunuz Hayır teşekkür ederim Victorin ah, geldin mi çabuk ol gidiyoruz Ben yalnız gitmek istiyorum yayan gideceksin daha yolundan bu ayakkabılarla mı? Seninle yarım saat bile kalamam artık İstemiyorum seni Saçmalama ortadan yok olmanın zamanı geldi Bir şey yaptın anlaşılan Hiçbir şey yapmadım. beni kızdırma hadi gel diyorum sana çabuk ol Bağırma bağırma öyle İhtiyar uyandıracaksın Uyandırmam Peki Peki geliyorum seninle ama bir şartla Bir otobüs görür görmez arabadan ineceğim Sen önce arabaya bin de hele Araba nerede? Sisten hiçbir şey gözükmüyor Çalıyorsunuz. Sonatı artık kusursuz çalıyorum prens Başıma gelenleri size söylersem şaşıracaksınız Dün gece her zamanki gibi yatağıma gittim yattım hı hı. Bu sabah nerede uyandım dersiniz? Hı. Golde, teras kapısının yanındaki koltukta <gülüyor> Sizde biraz uykusunda dolaşan insan hali vardır Galiba düşümde gene bir gemiye binmiş Bu kez sanırım bir buz yığınının üzerindeydiniz Buz yığını mı? Hı hı ne korkunç şey! Siz içerisinde enkaz arasından süzülüyordunuz. Bizim kapının önünde bir boşluk vardı ama siz kalkmışa benziyor. Bir türlü hatırlayamıyorum. Ee, lütfen telefona cevap verin Ugarov. Gerçekten cevap vermemi istiyor musunuz? Ben Ugarov. Evet sekreter benim. Anlamadım. Ha? Teşekkür ederiz. Yalnız bir dakika. Sayın Bay Marcus Katrin Smit Hanım'da bir bayan terasınızda bir çatlak var. Dikkatli olun diyor. Evet. Bay Marcus burada efendim. Evet bir dakika lütfen. Sayın Bay Marcus Bayan Smith sizinle görüşmek istiyorum. Alo. Ben Marcus. Evet. Üç haftadan beri. Ne dediniz? Ne zaman? Dün gece mi? Ne oldu? Ha evet, evet tabii. <gülüyor> Sayın Bay Markus. Teras. Teras olduğu gibi uçmuş. Tanrım ne felaket. Ne dediniz? Pencereden sarkınca uçurum görünüyor. Evin duvarına kadar her şey uçup gitmiş. Şimdi daha iyi duyuyorum. Evet haklısınız. Gerçekten bir şeyler olmuş burada. Sağ ol. Çok teşekkürler Hiçbir şeyde fark etmedik Biz gece uyurken oldu herhalde Bir şey daha öğrendim Dün ailem buraya geliyormuş Ben demedim mi size Kaza geçirmişler Arabaları tepe taklak olmuş Neyse ki sıyrıklarla bir de burun kemiği kırılmasıyla kazayı atlatmışlar Profesör Drouz tarafından tedavi altına alınmışlar Drouz mu? Kim o? <gülüyor> en iyi plastik ameliyatı uzmanı Beşi de bir süre klinikte kalacaklarmış Yara izi kalsın istemezler tabii Beşide mi dediniz Dünkü ziyaretçiler geldi şimdi aklıma Nerede o acayip konuklar kuzum Bu sabah görmedim onları Biz uykudayken gittiler Kimin nesiydiler acaba Serseri mi Serüvenci mi Biraz daha kalmalarını isterdim ama Hepsinin acelesi vardı İnsanların dolan başlı düşünceleri Hayallerindeki amaçlara sımsıkı sarılmaları Bazen beni ürkütüyor Kendi kendime soruyorum Düşünmeye değmez Sayın Bay Marcus Kendini tutkulara kaptıran insan Bilinmeze doğru gider <Gülüyor> ...adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fred von Hershelman... ...Çeviren ve radyoyu uygulayan Emine Berna... ...Reji Nüvit Özdoğru... ...Efekt Erhan Mesutoğlu... Oynayan sanatçılar... ...Katrin Bedia Muvahit... ...Emili Nezahattan Yeri... ...Prens Ugarov Ersan Uysal...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 Gösteri tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. <Gülüyor>